hem de çok özel öyküleri konu etmeye çalışıyoruz. Ve konuklarımız, değerli konuklarımız kendi yaşam öykülerini e, paylaşıyorlar programda. Ve bu öykülerin kahramanlarından dinliyoruz biz kendi hikayelerini. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz var. Uzun zamandır aslında programda konuk edebilmek için kendisini e, doğru zamanı yakalamayı çalışıyorduk. E, çünkü maalesef son zamanlarda yaşadığımız deprem nedeniyle de kendisi koşturmalardaydı. Az sonra tüm bu yaptıklarını, tüm bu yaşam hikayesini sizlerle paylaşacağız. Bugün konuğumuz uzaklardan bizlere merhaba diyecek sevgili Beren Kayalı. Beren hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Kenan çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Ben teşekkür ediyorum programımıza konuk olmayı kabul ettiğin için ve bugün programımıza konuk olup yaşam öykünü bizlerle paylaşmak istediğin için. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz dediğim gibi yaşam öykünü dinleyicilerimizle buluşturacağımız için. Genç bir arkadaşımız Beren ama yaptıkları o kadar çok ki bu kadar kısa bir ömre, bu kadar kısa bir süreye, bu kadar iş nasıl sığdı az sonra senden dinleyeceğiz. Ama istersen öykünün en başına gidelim. <gülüyor> Dolayısıyla Beren Kayalı'nın yaşam öyküsü nerede ne zaman, nasıl başladı? Ben 1994 Haziran'ında Bakırköy İstanbul'da doğdum. Annem ve babam ikisi de o zamanlar yönetmenlik yapıyorlardı. Yani medyada çalışıyorlardı. İşte TGT olsun, o zamanlar HPV olsun, farklı televizyon kanalları vardı. Annem ilk başta resim seçicilik bağlamda teknik yönetmenlik yapıyorlarmış diye biliyorum. Daha sonrasında Bakırköy'de doğmama rağmen... Hayatım 3-4 yaşları civarında biraz değişmek zorunda kaldı. Çünkü e, babamı kaybettim. Ama babamı kaybetmeden önce annemle babam ayrı yaşamaya başlamışlardı. E, bir boşanma davası gibi bir şey vardı. E, o nedenle annem e, daha kolay destek alabilmek için, hani benim bakımımı paylaşabilmek için aslında teyzemler o zamanlar perlikte yaşıyorlardı. E, oraya taşındı. Daha sonrasında işte aslında küçüklüğümün e, çoğunu Pendik'te geçirdim ben. Pendik'te benim yaşadığım zamanlarda biraz böyle bir sahil kasabası gibiydi. Yani İstanbul'da yaşayan insanların bile hafta sonları işte e, pikniğe gidiyor ya da işte ne bileyim şehirden uzaklaşmak için tercih ettiği bir yer gibiydi. Böyle yazlık bir yer gibi geliyordu bana sürekli. Daha sonrasında 99 yılında babam vefat etti. Ee, babamın vefatına dair şeyi hatırlıyorum. Böyle e, O zamanlarda e, TV8'in yani çok eski bu 99 yılında kurulmuş olan TV8'in işte böyle bir e, duvarına yani benim cenazeye götürdüler. Orada TV8'in duvarında böyle birçok insan toplanmıştı. Daha sonra orada projeksiyona babamın böyle kurulumdaki... İşte şeylerini mesela işte bir sanki inşaat işçisi gibi işte duvara tırmanıyor teknik eleman olarak yani kaydetmişler o kurulum aşamalarını. Onu böyle bir belgesel gibi yayınladıklarını hatırlıyorum. Ama tabii o zaman bana çok küçük olduğum için bunu nasıl söyleyeceklerini de çok bilememişlerdi. Ben kendim e, kuzenime söylemiştim. Bir gün ekmek almaya gidiyorduk Pendik'te. İşte teyzemin kızı ve oğlu var kuzenlerim. Onlarla çok yakın. Abla kardeş gibi büyüdüm. Abi kardeş gibi büyüdüm. Evet. Ee, onlarla işte bir tanesiyle Pınar'la şeye gidiyorduk bakkala gidiyorduk ben ona şey dedim Ben beni dedim geçen hafta şey götürdüler böyle bir cenaze gibi bir şey vardı tabut vardı yani 4 yaşındayım bu arada ee, işte tabut vardı daha sonra o da babamı gösterdiler ee, biliyorum o e, tabutun içindeki aslında benim babamdı diyerek aslında bütün herkesin üzerinden o yükü almış oldum yani ben biliyorum merak etmeyin diyerek daha sonra sonrasında... 4 yaşında ama aslında da, yaşından e... daha ötede daha olgun bir e, davranışla e, babasının kaybını <gülüyor> farkına varan bir çocuk. Peki daha sonrasında neler oldu? Evet. ben devam et Peri. Daha sonrasında neler oldu? Penlik'te ben Atatürk İlkokulu diye bir ilkokula gitmeye başlayacaktım. Ama ondan öncesinde e, böyle şey gibi çocuktum yani. Mahallede işte annem bana bisiklet sürmeyi öğretmişti. Böyle birkaç tane arkadaşımla birlikte evin önünde işte Boncuk sergisi işte böyle bileklikler yapıp onları işte kapının önüne koyup onları satmaya çalışıyordu falan böyle. Ya da işte mesela ilkokula başlamıştım. İlkokulun iki, ilk birkaç haftası hatırlıyorum. Böyle kendi kalemlerimi yontup işte tebeşire boyayıp arkadaşlarıma falan satıyordum. Bir süre sonra arkadaşlarım bana kendi kalemlerini veriyorlardı. Ben onların kalemlerini yontup onlara geri satıyordum falan böyle. Öyle hani daha okulun ilk haftasında küçüklükten gelen bir ticaretle ilgili bir şeyim varmış herhalde, ilgin varmış. Girişimci bir ruh, daha Aa, çocuk yaşta sorry. başlayan. Evet, <gülüyor> evet. İlk okul 1-2-3'ü pendik'te okudum, ee, ilk Atatürk İlki ilk Okulu'nda. O okuduğum muhitte de böyle şeydi dediğim gibi hani... Yani çok fazla göçmen vardı. Şey olarak göçmen. Daha böyle Boşnak göçmenlerinin olduğu bir muhitte yaşıyorduk. Evet. O nedenle böyle hani o farklı yani karma bir kültürle büyüdüm aslında. Mesela işte orada birhaneler vardı ya da işte ne bileyim işte Boşnakların Boşnak böreğinin olduğu ya da işte hani onların da daha ...lokalde yaşantılarına şahit olabileceğim şekilde aslında biraz büyümüş oldum. Böyle biraz karma, daha farklı bir kültürleri vardı. Işte. Mesela hafta sonları sokakta işte düğün olurdu ama hani biraz daha böyle Balkan Ezgi'yle ev, evini duyardınız... ...evin içinde otururken falan yani öyle bir ortamda büyüdüm aslında. Sonra üçüncü sınıftayken şöyle bir şey oluyor... Ee, ben yani babam hayatta değil sanırım ee, yani yeni vefat etmiş. Annem yönetmen olduğu için işte resim seçicilikten yönetmenliğe geçiyor. Ve işte bir belgesel için Darüşşafaka eğitim kurumlarına gidiyor. Ee, ve ben yine çok küçüğüm işte 5-6 yaşlarına filanım. Daha sonra anneme bütün gün boyunca işte okulda neler yapıldığını çekmeye başlıyoruz. İşte burada böyle spor salonlarımız var işte burada şöyle imkanlarımız var filan gibi anlatırlarken annem ağlamaya başlıyor daha sonra diyor ki işte benim de bir kızım var işte şey babasını kaybetti falan hani ben de burada okumasını istiyorum diyor o nedenle annem ben daha ilkokula başlamadan önce bile hani aklımda böyle bir şey vardı hani umarım ki veren bir gün Darüşşafaka'ya gelir Darüşşafaka'da işte babası olmayan yetim çocukları ve maddi geliri belli bir düzenin altındaki çocukları sınavla kabul edip bursla eğitim veren bir kurum daha sonrasında ilkokul 3'ten sonra Darüşşafaka'ya başladım ee, böyle devam etti ee, Dar Şafak'a ilk okuluştan sonra e, girmeye hak kazanıyorsun, sınavını kazanıyorsun bildiğim kadarıyla evet. değil mi? Daha sonrasında Dar Şafak'ı günleri evet. başlıyor. Dar Şafaka'da peki Beren nasıl bir öğrenciydi? Nasıl geçti öğrencilik yılları? Nasıl geçti öğrencilik yılları? Ben ilk başladığım zamanlarda benim için mükemmeldi şöyle yani bütün herkes böyle Annemi çok özledim diye ağlıyordu ve işte ankesörlü telefon kullanabiliyorsun. C telefonu yok o zaman ve işte yani sadece kartla anneni arayabiliyorsun. Ben böyle hani kartımı insanlara alıp aaa anneni mi aramak istiyorsun benim kartımı da kullan filan diyen bir insandım yani herkesin çok böyle göz gibi baktığı bir şeydi. Çünkü annesine gidip her şeyini anlatacak o kartlı o telefon konuşmasına. Benim için mükemmel bir yer çünkü 7/24 arkadaşlarınla birliktesin. Arkadaşlarınla oynayabiliyorsun. hiç kimse tamam hadi eve gel filan" gibi bir şey demiyor. Hani akşam o gay yatakhanede de birliktesin. O nedenle benim için hani çok eğlenceli bir nimet gibi bir şey. çok eğlenceli. Gece işte işte 19-10 yaşındayım. Son paramla kalıyorduk. Son paramla işte kalkıp mesela gece Böyle halay falan çekiyorduk. O kadar mutluyuz ki biz birlikte olabiliyoruz filan diye. Ee, hani böyle çok şaşırmıştık yani. Nasıl ya? Hani kimse bize kalkmayın demiyor. Tabii ki gece bekçisi geliyor bir noktada ama benim için çok şey bir yerdi. Böyle hani e, o kadar da ağlamadım. İlk ağladığımda sanırım şeydi... E, Para mı kaybetmiştim? Param okulda çalınmıştı. Param çalındı filan diye ağlamıştım sanırım. Ee, ya yani bayağı neşeli geçirdim yani. Havabam sınıfı gibi günlerimin olduğu Bir yer tabii ki 9 yaşında giriyorsun, 19 yaşında çıkıyorsun. En azından benim zamanımda öyleydi. O nedenle çok farklı evrelerden geçtim. İlk başladığımda okula işte derslerim iyi ama bir süre sonra işte mesela derslerde sıkıntı yaşamaya başladım. Daha sonra tekrar derslerde çok iyi olmaya başladım. Hani o çok uzun bir süreç olduğu için. Sonra lisede tekrar böyle bir açıldığım şey olarak öğrenci olarak hem sosyal anlamda hem de akademik anlamda çok başarılıydım. Özellikle liseye geldiğimde artık tamamen adapte olmuştum okula. Yani böyle... Darüşşafaka'da hem bir yandan çok iyi bir eğitim alma imkanına sahip oldun, aslında bir yandan da az önce bahsettiğin gibi farklı bir ortam. E, 7-4 evet. beraber olduğun, eğlenebildiğin, doya doya oynayabildiğin, zaman geçirebildiğin bir ortam. Ve e, buradan e, Darşafık'a da selam olsun. Ülkemizin gerçekten güzide kurumlarından bir tanesi ve iyi ki var dediğimiz kurumlarından bir tanesi. Senin gibi de e, bir sürü e, güzel e, insanın yetişmesine e, katkı sağlayan önemli bir kurum. E, tüm Darüşafak'a, Darüşafak gönüllerine, emek verenlere, emekçilere, e, destekçilerine, herkese buradan da selam yollamış olalım. Peki akademik anlamda başarılı dönemlerim oldu dedin. İşte zaman zaman böyle bir e, daha az başarılı olduğun dönemler oldu. Ama hı hı. bir yandan da sen o yolunu çizdin ve o yolunda ileride neler yapmak istediğine karar verdin. O süreç nasıl gelişti evet. ve nereye doğru evrildi hayatının o yolu, kariyer yolu? Yani şöyle ortaokulda yani işte 6. sınıftan 8. sınıfa kadar aslında pek çok şey denemiş oldum. Yani Darşafaka'nın güzelliğinden bir tanesi o. Hep dalga geçtiğimiz bir şeydi. Okulda mesela model uçak kulübü de vardı ama mum kulübü de vardı. Yani gidip mum da yapabiliyordum. Ya yani da mozai kulübü vardı. Hani böyle çok farklı disiplinlerden şey deneyebiliyordum. Bir de okulun benim zamanımda özellikle liseye geçişimde işte bu akademik olarak çok yükseldiğim zaman da okulun şöyle bir politikası vardı. Her öğrenci en az bir enstrüman çalacak, en az bir ikinci yabancı dili olacak. Yani İngilizce zaten çok iyi bilmesin. Onun yanında Fransızcan ya da Almancan olmalı. Onun dışında her öğrenci en az bir sporla lisanslı olacak derecede çok hani profesyonel şekilde ilgileniyor olmalı gibi bir şey vardı. Sonra o yaşta insan cidden biraz böyle e, rehberlik edilisini istiyor. Yani o bana çok iyi gelmişti. Hani belli bir şeyin olması, strüktürün olması yani hani belli bir ya yani sen bunları yapabilirsin bak hani bu yapılabilecek bir şey. E, o nedenle bunlar senin için çok normal olası şeyler olmalı fikri sanırım o zaman bana oturdu. E, dediğim gibi okulda da çok farklı şey deneme şansım evet. oldu. işte mesela işte sen projeleriyle başladı muhtemelen ortaokulda benim için. Daha sonrasında liseye geçerken robot kulübüyle tanıştım ve hani ben benim aslında bugün burada olmamın temellerini atan şeylerden bir tanesi. Robot kulübü sayesinde hayatta ne yapmak istediğimi çok erken yaşta fark etmiş oldum. Ne güzel. Robot kulübüyle neler yaptınız? Robot kulübüyle şöyle First Lego League var Türkiye'de. First Lego League ile baş ikinci hatta üçüncü ayağı olmuş oluyor. First Robotics Competition, robotik e, yarışmaları diye devam eden, daha büyük gruba hitap eden bir yarışmayla bitirecek şekilde iki farklı programa katıldım. Bir tanesinde evet. Legolarla robot yapıyorsun. Bir tanesinde de daha böyle alüminyum profil, işte plexiglas, akrilik gibi şeyler. Yani gerçek hayattaki malzemeleri kullanarak e, robot yapıp yarıştırıyorsun. Başka Bu okullarla an. bir araya geliyorsunuz. Yani, A robotlar için bir turnuva. Evet buradan dinleyicilerimiz için de biraz daha açıklayalım istersen. First Lego League dediğimiz hı hı. turnuvalar Türkiye'de Bilim Kahramanları Derneği tarafından düzenlenen, Bilim Kahramanları Buluşuyor adıyla düzenlenen ve tamamen Beren'in de söylediği gibi çocukların bilimin eğlenceli yüzüyle tanışması için e, ...legolardan robotlar yaptıkları, projeler geliştirdikleri, öz değerleri içselleştirdikleri süreçler... de aslında e, Fikret Yüksel Vakfı tarafından düzenlenen... ...o da evet. yine bu yaş grubunun daha büyüdüklerinde katıldıkları bir diğer organizasyon... ...bu iki değerli kurum da buradan yine selam olsun diyelim. Peki bu e, turnuvalar sana hayatında yeni bir bakış açısı kazandırdı... ...ve ne yapmak istediğine dair şekillendirdi. E, Süremizde hızlı ilerliyor Beren bir yandan... Beren ne yapmaya karar verdi ve ne yaptı sonrasında? kadar bir gün mezun oldu. Mezun olduktan sonra hayatı nereye doğru geldi? <gülüyor> yani şöyle oldu. Orayı ufak bir geçmek istiyorum. Çünkü Lütfen. sadece işte bu EFEL'de ya da FRC'de sadece robot değil de amaç mesela işte EFEL'de sana dünya ile ilgili o sene verilmiş bir tema oluyor. İşte atıyorum iklim değişikliği, iklim krizi ya da gıda krizi ile ilgili bir tema veriyorlar. Onunla ilgili de bir sorunu çözmen, bir arkadaşlarınla bir proje geliştirip onu masaya yatırıp jüriye sunman gerekiyor. O kısmı beni çok cazip yani çok Dünyada birçok yani şunu fark etmiştim ben aslında orada dünyada pek çok sorun var bu sorunların üzerine araştırma yapıp bir şey zihni sinir geliştirmek bir proje geliştirmek beni çok mutlu ediyor ve ben hayatımın geri kalanında da bunu yapmak istiyorum bunu nasıl yapabilirim o dönemde de aslında ben böyle biraz daha mimarlık ve endüstriyel tasarım isterken işte annem dedi ki iti değil belki otu mi okusan acaba filan gibi bir şey oldu. Daha sonra ben ot diye şeye gittim hani böyle üniversite zamanında gezmeye gidiliyor ya. Evet. Daha sonra Otcu'ya gezmeye gittim ve ağlamaya başladım. Dedim ki ben burada ne yapacağım bilmiyorum filan. Sonra neyse bir şekilde yolda şey kararı verdim. Ben Boğaziçi Makine mühendisliği okumak istiyorum çok random bir şekilde. Daha sonra öncelikle Boğaziçi Makine'yi yazmış oldum. Dört senede Boğaziçi Makine'yi bitirdikten sonra büyük bir hızla... Sonrasında aklımda hep şey vardı işte tekrar tasarıma geri döneceğim, tekrar tasarımla birleştireceğim ben mühendisliği. O şekilde İngiltere'de master'a başvurdum ve e, İngiltere'ye geldim. Şu anda İngiltere'desin. bize de İngiltere'den bağlandın. Ee, evet. Boğaziçi Üniversitesi'ni, üniversite yıllarını da oldukça akademik anlamda da anladığımız kadarıyla başarılı bir şekilde e, geride bıraktın. 4 senede makine mühendisliğini Boğaziçi'nde bitirdikten sonra e, yüksek lisans için İngiltere'de neler yaptın? de şu an neler yapıyorsun? İngiltere'de 2018 yılında geldim. İki senelik bir master programım vardı. Hem Imperial College London hem de Royal College of Art tarafından yani biri mühendislik anlamında çok iyi, biri de sanat anlamında dünya lideri iki okulun verdiği bir program vardı. İşte inovasyon tasarım mühendisliği diye geçiyor. Burada farklı modüller öğreniyorsun işte ne bileyim normal klasik Bauhaus tarzı tasarımdan işte robotik eğitim ya da başka bir yerde işte mesela Afrika'ya gittiğimiz bir modül vardı. Oradaki insanların hayatını güzelleştirecek işte çöple ilgili bir proje Çöp atık projesi gibi bir şey yapmıştık. Hani çok farklı disiplinleri böyle hap halinde öğrendiğimiz bir programdı. Oradan sonrasında orada tanıştığım kurucu ortamla birlikte şey... Deploy adında bir girişim kurduk okulun da desteğiyle. Okul işte dedi ki bu patentlenebilir bir ürün. Hani bunun üzerine çalışalım falan Aslında kırsal kesimlere su ulaşımını daha rahatlatmak için onları daha kolaylaştırabilmek için hazırladığımız lojistik problemlerini çözen su depoları yapıyoruz. Bunu da inovatif bir kumaş teknolojisiyle ya da inovatif bir beton teknolojisiyle de diyebilirim. Beton kumaş diye geçiyor. O teknolojiyle yapıyoruz. Son iki senedir de bu ürünün argesi üzerinde çok ciddi şekilde çalışıp işte buradan buradaki devletten hibe alarak birkaç tane sene işte bileyim yarışmalar kazanarak ya da işte yatırım alarak filan böyle sürekli her gün her gün her gün bu fikri nasıl daha iyi yapabiliriz nasıl para bulabiliriz nasıl insan alabiliriz filan gibi üzerine yoğunlaştığımız bir şekilde devam ediyorum. İstersen bu ürünü birazcık daha açalım Beren. Yani bu ürün hı hı. insanların temiz suya erişimi için kıymetli bir ürün. Ee, hı hı. Tam olarak ne sağlıyor? Su depolama imkanı mı sağlıyor? Yoksa suyu daha sağlıklı içme imkanı mı sağlıyor? Ne gibi hı. alanlarda kullanılıyor? Biraz daha hı hı. bahsedebilir misin bu geliştirdiğiniz, Tabii. patent aldığınız üründen? Tabii. Şöyle benim ortağım, benim ortağım e, inşaat mühendisi. Daha sonra Güney Amerika'da 170 tane farklı şeye giderek yani farklı bölgeye giderek kırsal alanda oradaki insanların suya erişimiyle ilgili birçok case study çalışması yapıyor. Yani gidiyor orayı inceliyor. Daha sonra orada gördükleri en büyük sıkıntı bir su sisteminde yani bu bir altyapı sorunu aslında. Çünkü borusu var, ne bileyim dağıtıt sistemleri, filtreleme işlemleri var. Bunların hepsi aslında altyapının bir parçası ve en büyük sıkıntı aslında su depolama ünitesi. Çünkü birinin buna gözü gibi bakması gerekiyor. Ya da bu insanlar çok kırsal kesimde yaşadıkları için yollar şehirre giden yollar gibi değil. O nedenle buraya gidip bir altyapı kuramıyorlar rahatça. Biz bu bütün case study'lerde baktığımız şeylerde hani göz önüne bulundurduğumuz zaman ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde böyle bir fikirle geldik. Bu fikir nedir? Biz insanlara kaplanabilir. Her şey fabrikada hazırlanmış. Sadece oraya götürüldüğü noktada şişirilip etrafına su sprey edilerek sertleşen bir ürün hazırlıyoruz. Bu ürünü de ben şey gibi görüyorum. Mesela bir sınıf öğrenciniz var. bu Bir sınıf öğrenciniz için siz onlara su götürmek istiyorsunuz. Sürahi ve bardağınızın olması gerekiyor. Aslında bizim yaptığımız haznelerde bu tarz bir işleme yani böyle bir fayda sağlamış oluyorlar. Biz sadece aslında suyun konteyn edilmesi yani suyun depolanması kısmıyla ilgileniyoruz. Ama bu normalde dediğim gibi çok fazla insan gücü, zaman ve mekana bağlı kısıtlılıklar nedeniyle zorlaşan bir kısım aşama olduğu için hem lojistikte hem de altyapıda böyle bir problemi çözmeye çalışıyoruz. Evet. Daha küçük, daha kutulu halde diyeceğim bir evet. aslında depo. Bunu çok rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Çok rahatlıkla en ücra yerlere bile götürebiliyorsunuz. Götürdüğünüz yerde şişirip, senin de söylediğin gibi dış yüzeyine su serptikten sonra sertleşiyor ve kocaman bir depoya dönüşüyor. Böyle e, bu ürün hangi alanlarda, nerelerde ihtiyaç diye düşündüğümüzde de ne yazık ki ülkemizde son günlerde yaşadığımız hepimizin yüreğini e, derin acılar bırakan, hala da etkisinden çıkamadığımız deprem e, felaketi ve bu felaketten sonra aslında ne çok ihtiyaç olduğunu bir kere daha gördük ve depremin olmasıyla beraber e, Beren'in İngiltere'den sesini duyduk biz. E, Beren ülkesi için bir şeyler yapmak istiyordu. Birazcık o süreci anlatır mısın deprem sürecinde neler yaptın bu ürünü Türkiye'ye getirdin bildiğim kadarıyla Türkiye'de deprem bölgesine de ulaştırdın. E, neler oldu kısaca bahsedersen çok seviniriz Beren. Tabii yani depremin birkaç gün sonrasında yani deprem olduktan sonra herkes tabii ne olduğunu anlamaya çalıştı birazcık. Ee, sonrasını anladıktan sonra hemen şeyi fark ettim. Yani bu çok büyük bir sıkıntı olacak çünkü yıkım çok büyüktü. Ve direkt böyle medyada tanıdığım insanlara ulaşıp bakın size böyle bir suyla ilgili bir şey gelirse lütfen bana yazın. Çünkü hani böyle bir şey var elimde hani bağışlamak istiyorum dedim. Ama insanların tabii ki gündemi çok daha farklıydı o zaman. Sonra ben de dedim ki ne yapabilirim ne yapabilirim. Sosyal medyanın da gücünü kullanarak insanları mobilize edip hani bu Sağlık Bakanlığı'ndan mı geçmesi gerekiyor onayı nasıl oraya götürürüm yani çok fazla adım vardı işte lojistiği onaylanması daha sonra nereye kurulacak tesisatlar nasıl olacak filan. Ama bir şekilde gözümü karartıp yani vicdanım dedi ki sen bunu yapmasan baya kötü hissedeceksin. Yani yap en kötü ne olabilir ki? Bu şekilde yola çıktım ve insanları etiketleye etiketleye bir şekilde cidden sesimi duyurmaya çalıştım. Ve insanlar da bunu çok teşekkür ediyorum ki bir sürü insan paylaşıp aslında sesimin gürleşmesini sağladılar. Şu an için bölgeye 7 tane tank gönderdik Hatay'da. Samandağ, Defne ve İskender'in olmak üzere. İlk yedisini kurduk. Hatta şöyle bir şey oldu. Biz ortamla birlikte e, kuruluma gittik. Kurulumda işte gönüllü de bulduk orada bizim için. Gönüllük yapıp u tanklara bakacak insan da buldu. Kurulumu yapacak insan. Onları eğitmek ve göstermek ve alan keşfi yapmak için gittik. Daha sonrasında daki, e, Defne ve Dağda. Yaşanan artçı sarsıntılar vardı 6.4 evet. ve 5.4 civarında hani değiştirdiler sonra tam en son onaylanan ne bilmiyorum şiddeti ama orada mesela bir tane çadır kentteyken yakalandık yani neyse ki işte, alandayken yakalanmadık çadır kentteyken yakalandık. Um, Mesela o gece Defne Kaymakamlığı, yani girişte Defne böyle kocaman kul gibi bir bina ve hiçbir şey de olmamıştı. Sapa sağlam duruyordu depremden sonra. Mesela Defne Kaymakamlığı'nın 30 tonluk bir deposu varmış ve çevredeki yaşayan insanlara dağıtıyormuş sonra suyunu. Ama Defne depreminde su tankı çatlıyor daha sonra bize dediler ki lütfen ertesi gün buraya kurulum yapabilir misiniz? Yani çok şans eseri biz oradayız, tanklar orada, bizden haberdar birileri ve diyorlar ki gelip kurulum yapabilir misiniz? Yani dediğim gibi böylelikle oraya belki günler sürecekti başka bir şeyin gelmesi. Hemen ertesi gün gidip kurulum yapabilmiş olduk. Muhteşem. E, yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Tüm emek veren, hı hı. E, başta sen ve ortağın olmak üzere e, katkı sağlayan herkesin yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hem e, tüm ülkemiz adına hem de e, o bölgedeki vatandaşlarımız, yurttaşlarımız adına, insanlık adına yaptıklarınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün pırıl pırıl, gencecik bir... Ee, yaşam öyküsünü paylaşıyoruz. Ee, Beren son olarak süremizde sonuna doğru geliyoruz. Sana şunu sormak istiyorum. Beren Kayalı'nın bundan sonrası için planları nedir? Hayat seni bu öykü nerelere götürecek? Ne düşünüyorsun geleceğe dair? Yani şöyle ben e, bu tarz böyle dünya, dünyada bu tarz olaylar olduğu zaman çok etkilenirim. Yani bir doğal afet olduğu ve, ya da ne bileyim insanların e, zor durumda kalması beni çok etkiliyor. Ve bir problem varsa ve ben çözebileceksem elimden gelenin en iyisi Yapmak istiyorum. Mesela iki sene önce de Türkiye'de yazın çok fazla orman yangını olmuştu ya da dünyanın farklı yerlerinde. Bundan sonraki şu an üzerinde çalıştığımız projelerden bir tanesi aslında orman yangınlarının stratejik olarak söndürülmesine dair. işte backup, yedek olarak işte ne bileyim, itfaiyecilerin suya erişimi ya da helikopterlerin suya erişimi için depoların kullanılması. Onunla ilgili çok büyük bir arge çalışması yapıyoruz yine devlet tarafından destekli. Bundan sonrasında da kendimi şey gibi görüyorum yani ben dünyaya dolaşıp insanların hayatına dokunmak istiyorum genel anlamda hani diployla olabilir diploysız olabilir bu yaptığınız proje yapılabilir yani onunla da olmayabilir. Sadece hayatta ne yapmak istediğimi buldum çok şanslıyım ki dediğim gibi dünyanın problemlerini çözmek istiyorum şimdilik buradan başladım. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk olduğun yaşam öykünü paylaştın. Konuk diyorum ama aslında sen hepimizden eski olabilirsin. Eski bir açık radyo programcısın. <gülüyor> Hem de çocuk yaşta açık radyoda program yapan değerli programcılarımızdan bir tanesin. şafakı da okurken değil mi Beren? Yıllar önce daha çocukken sen. Evet. Neydi programın adı? Söz küçüğüm diye çocuk haklarını konuştuğumuz. O zaman işte şey gündemde böyle bir çocuk işçiler, işte çocuk bilenciler falan gibi konuları konuştuğumuz Açık Radyo'da bir program evet. yapıyorduk. Ben ve birkaç Not arkadaşımla birlikte. Evet. Dolayısıyla bugün programımızın <gülüyor> konu, konuğu aynı zamanda Açık Radyo'nun Radyo eski programcılarından birisiydi. Sevgili Beren Kayalı'ydı. <gülüyor> Beren çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İlham oldun. Senin yaşama öyküsünü dinlemek, yaptıklarını dinlemek bizler için, hepimiz için bir kere daha içimizin Umutlu olmasına vesile oldu. İyi ki varsın. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Ben çok teşekkür ederim Kenan. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Benlik konu kaldığın için çok teşekkürler. Herzalah. Çok sağ ol. Evet efendim. Bugün programımızın konu sevgili Beren Kayalıydı. Beren'in yaşam öyküsünü dinlediniz. Yani gençicik bir arkadaşımız ama ülkesi için yaptıkları, kendisinin yaptıkları, başardıkları, e, bugün dünyada insanlık için, dünyanın dönüşünün devam etmesi için yapmaya çalıştıkları idealleri. Gerçekten yüreğimizi umutla doldurdu ve göğsümüzü kabarttı. İyi ki Beren var. İyi ki Beren Kayalı'yı tanıdık. Ve böylesine güzel yaşam öykülerini program vasıtasıyla sizlerle buluşturuyoruz. Ben Kenan Doğan. Programımızın sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.